1666 numaralı konu, Hz. Ali'nin bu konuda öğrettiği dua, bir köle efendisiyle hürriyetini satın almak için bir anlaşma yapmıştı, Hazret Ali'ye gelerek, borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardımcı ol, dedi, Hazret Ali, sana bazı kelimeler öğreteyim ki, Resulullah onları bana öğretmişti, eğer senin boynunda Yemen'deki Sir dağı kadar borç olsa da Allah onu ödeme kolaylığı verecektir, diyerek şu duayı okudu, ya Rabbi, helalinle beni haramdan koru, fazlın ile beni zengin kil, kendinden başkasına muhtaç etme.